Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, sevgili Barış Demirel ile birlikte Teknik Masa'da, stüdyoda sevgili konuğum İstanbul Tasarım Biyeneli Direktörü Deniz Ova bizimle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz'i burada görmek her zaman çok güzel. Kendisi de her zaman çok heyecanlı haberlerle stüdyoya geliyor. İki senede bir olduğu üzere adetimizi tekrar ediyoruz. 10 Aralık'ta henüz taze olarak basın toplantısı yapıldı. 2020 yılındaki gelecek 5. İstanbul Tasarım Bienalinin küratörü Mariana Pestana ile birlikte sevgili Deniz basın toplantısında temanın detaylarını gelen basın mensuplarıyla paylaştılar. Hazır henüz yeni olmuşken gündemde tazeyken bu senenin kapanış programında Empatiye dönüş çağrılarıyla birlikte 5. İstanbul Tasarım Bienniali'nin teması olan empatiye dönüşü kendisiyle birlikte konuşacağız derken de bir yıl kapanış programı ve 2027'ye doğru da heyecanlı beklentiler dilekler programı gibi olacak diye düşünüyorum. Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ederim... ...davet ettiğin için yavrucuğum. Ee, daha henüz fırından yeni çıkan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...böyle büyük bir heyecanla... ...ilk defa paylaşıyor olacağız... ...aslında bakası... ...basın toplantısından sonra. işte. Önümüzdeki sene 26 Eylül'de 8 Kasım arası 5. E, tasarım Biyeneli'yi evet. yapıyoruz. E, son derece heyecanlıyız. Ne zaman 5 yaşına girdik diye <gülüyor> düşünüp aslında koca bir 10 sene devirmişiz. Hatta daha da uzun bir dönem devredi. Çünkü 1. Tasarım Biyeneli'den çok önce başladı bu hazırlıklar. E, şu an farklı bir ekip vardı o sırada. E, yani baya bir heyecan içindeyiz. ...daha neler yapabiliriz, daha neler olacak... E, ...gibi önümüzdeki sene farklı sorular... ...soruyoruz birbirimize sürekli. 2019 kapanışını muhasebesini de ...böylece bir şekilde de yapıyor olacağız. Evet gerçekten ne zaman böyle bir... 10 seneyi devir derken beşincisi olmuş. Sevgili Deniz bu arada en son bizim... ...canlı yayın konuğumuz olduğunda... ...bir önceki İstanbul Tasarım Bienalinin ...konusu Bauhaus'un yüzüncü yılında... ...okulları, mimarlık eğitimini... ...bugünkü aslında eğitim modellerini tekrar... ...düşünmeyi öneren bir Biennial'di. Bu seneki de aslında bu yaşa bir yeniden düşünmek üzerine yeni bir aradalık biçimleri içinde bulunduğumuz bu krizler ortamında ya da teknolojik gelişmeler ortamında daha geniş bir çerçeveden aslında benzer şekilde başka düşünme biçimleri öner öneren evet. bir genel olacak. O bakımdan da merakla bekliyoruz. Mariana Pestana küratörü daha önce de açık mimarlıkta bahsetmiştim ben kendisinin pratiğinden ama sen daha güzel dillendirirsin diye düşünüyoruz. <gülüyor> Kendisi Porto'dan İstanbul'a doğru gelen bir mimar ve küratör. Kendisinin konusu da empati Dönüş aslında kendi pratiğiyle de son derece iç içe de olan bir tema gibi görünüyor. Evet e, dediğim gibi Mariana aslında e, mimarlık eğitiminden gelen bir kuratör ama sanırsam hani mimarlık kimliğinden çok kuratör kimliğiyle e, çalıştı son senelerde. E, eklemek lazım The Decorators diye bir tane kolektivi var. Orada da e, mimar olarak değil aslında daha yine kuratörü tarafta çalışan e, hikaye anlatıcısı olarak yer alıyor diye e, anlatabilirim belki. E, Mariana Londra ve Porto arasında gelen ...bir kuratör olarak daha çok... ...yer alıyor. Son 10 senede... ...daha çok Londra'da iş yapmış olsa da... ...bir senedir... ...Porto'da yaşıyor ve biz... ...hani taze taze oradan kendisini... ...yakaladık, İstanbul'a... ...transfer ettik. Avrupa'nın bir ucundan bir diğer ucuna... Evet. ...bir köprü kurduk... ...diyelim. Prati... ...aslında... Bizi ikna eden ve onu tanışma ile beraber davet etme sebebimiz oldu. Çünkü çok işbirliklerine açık, çok katılımcı bir süreç takip eden, aynı zamanda yaptığı işlerde tasarımı farklı bir yerden okumayı hep öneriyor ve kuratoriyel... ...işbirliklerinde, kolaborasyonları sürekli yeni deneyler yapıyor ve yeni e, işbirlikleri ortaya çıkıyor. O bizi biraz ikna etti. Çünkü Biennale'de her zaman yeni bir ekiple başlıyoruz çalışmıyor ama kuratör... Her seferinde bir Biyana başladığında bazıları ilk defa bir Biyana yapıyorlar. Aslında hayatlarında olmadığı bir geniş kapsamlı bir işe girişmiş oluyorlar. Şimdi büyük bir de sergi yaptı aslında. Mariana e, Victorin Albert Müzesi'nde bir sergi yaptığı Mahat Müzesi'nde işte sürekli daha doğrusu üç kere farklı yerde sunulan bir sergi yaptı. Onun dışında e, Venedik'te bir pavyonlara katıldı derken bayağı bir tecrübesi var. Ama yine de bir Biennale, ki önceden Lisbon Mimarlık Treneli'nde de çalışmışlığı var... Ee, yine de böyle bir biennial kuratörü olarak başlayınca büyük böyle bir dünya açılıyor ve aslında önce bir nefes kesiliyor. Ondan sonra böyle adım adım küçük küçük bir dakika yeni bir pratik, yeni bir kolaborasyon, yeni işbirlikleri. Aa, bir dakika bu başka bir ülkede oluyor, başka bir kentte oluyor. Oradaki yerel dinamikler nedir diye böyle ufak ufak e, konuya yaklaşılıyor. O yüzden e, Maria'nın daha önce de ilgilendiği empatiye yönelik yaptığı araştırmalar ve çalışmalar. Böyle bizi ikna etti yani tam empatik kurma zamanı diye düşünüyorum senin de demin anlattığın üzere bu kadar çevresel krizler yaşandığında toplumlar arasında bu kadar gerginlik yaşandığında dünyanın içinde kendini bulduğu krizde biraz daha nasıl bir araya gelebiliriz nasıl daha iyi bir dil kullanabiliriz nasıl daha iletişim kurabiliriz karşılıklı empati kurmamız gereken ...sırf insanlar arasında değil ama nesneler, doğayla, farklı türlerle empati kurmamız gereken bir dönemdeyiz. Zaten bu tema empatiye dönüş birden fazlası için tasarım da söylediğin gibi birden fazlası derken başka biçimde yapmak... ...başkasının gözünden görmek, başka biçimde tahayyül etmek gibi aslında bir böyle ço çoğulla çoğalmaya işaret ediyor. Değil mi? Evet, yani e, bir... Nesne tasarlamak değil veya bir nesnenin bir kişiye hitap etmesinden çok aslında bir toplum arasında bu nesnenin nasıl bir ilişki kurabildiğini anlatan... ...işte e, tasarımla beraber bir konuya farklı bir perspektiften bakabilmeye nasıl yol açabiliyor? E, bunu aslında anlatırken Mariana çok güzel bir örnek her seferinde sunuyor. E, astronotlar ilk defa e, uzaya çıktığında ve dünyayı gördüklerinde uzaktan aslında ne kadar e, şaşırdıklarını... ...ve büyük bir evrenin içinde ne kadar küçük bir kum tanesi olduğunu ve bir an böyle... İnsan bu kadar önemli görüyor kendini dünyanın dışında sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşünürken bir an veriyor ve onun içinde kayboluş hissi ortaya çıkıyor. Aslında bu perspektif değişikliğine biraz ihtiyacımız olduğu için de tasarım empatiyle nasıl bir okuma yaratabilir ona bakıyoruz. Belki empatinin niye tasarımla ne alakası olduğunu Maria'nın gözünden belki anlatmak gerekir. Empatiye geri dönüş diyoruz. Çünkü empatiyi ilk ortaya çıkış zamanlarından ele almaya çalışıyoruz. Yani 20. yüzyılın başında empati tariflendiğinde daha çok e, bir insanın bir nesneyle kurduğu ilişki veyahut onun üzerinde e, oluşturduğu duygu ve e, veyahut da duygularını o nesneye aktardığını tarifleyen bir e, Nasıl diyeyim bir, bir kelimeydi ki zaman içinde aslında değişiyor ve daha çok psikolojide yer ediniyor ve insanlar arasında toplum arasında bir empati tariflemeye başlıyoruz ama bu nesne ile olan ilişkimizi sırf bir obje olarak değil bir başka türle doğayla olan ilişkimizi de tarifleyebilecek güçlü bir söylem güçlü bir his o yüzden biraz ona geri dönüş diye tarifli geri dönüş diyoruz diyebilirim. Yani aslında içinde bulunduğumuz krizler ve felaketler, kırılmalar dünyasında... ...yeni ilişkilenme biçimleri yaratmanın çıkaracağı yeni yollara işaret eden... ...ve çok heyecan verici de bir düşünce ortaya sunuyor değil mi? Çok güzel Empatiye toparladın. Dönüş. Bir yandan da masanın üzerinde şu an Kogito'nun son sayısı insan sonrası var. <gülüyor> evet. Konumuzla da çok ilgili. Küratör Mariana Pestan'ın da özellikle insan sonrası... ...ya da ekofeminist düşüncelere yakın bir pratiği olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda Doğru. da buradaki çevreleri çok heyecanlandırdı bu konu. Zira kendisinin... İki, bir tanesi de bir açık çağrıyla sonuçlanacak olan iki bölüme olacağı basın toplantısında duyurulmuştu. Evet. Biri gözlemevi, biri de Mutfak. Evet, e, iki sergiden hep bahsediyoruz kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu herhalde iki mekanda <gülüyor> finalize olacak diye hayal ediyoruz şu an. E, onlar belli olmamakla beraber. E, Gözlem Evi'nde daha çok bu birden fazlası için... ...tasarlamayı başka bir bedenden, başka bir perspektiften, başka bir e, açıdan bakmayı anlatacağı bir sergiden oluşacak. Ee, yani empatinin teknolojiyle bir araya geldiğini, tasarım empati ve teknolojinin bir araya geldiğinde nasıl bir okuma yapabiliriz... veya bu anlamda e, tasarım nerede duruyor, nasıl bir ilişki kurmamıza yardımcı oluyor... ...onu belki tarifliyor olabileceğiz o sergide daha fazlasıyla... ...veyahut da insanların arasındaki ilişki kurma biçimleri artık hangi nesneler üzerinden oluyor... Empatiyi bu anlamda hangi tasarım nesnesi veya objesi üzerinden kurguluyoruz. Biraz onları daha iyi tariflediğimiz ve anlattığımız bir sergi bizi bekliyor. E, mutfak olarak adlandırdığımız kısımda da aslında mutfak bir sahne olarak e, ben anlatmayı seviyorum. E, bu mutfak sahnesinde hem bir araya gelişleri kutlayacağımız e, tasarım nesnelerinin bu bir araya gelişlerin nasıl aracısı olduğunu veyahut da ilişki kurduğumuzu bu ilişkileri nasıl farklılaştırabildiğini e, görebileceğimiz ve yaşayabileceğimiz hatta katılabileceğimiz bir an olacak. Tabii ki de mutfak dediğimiz için bir yemek pişirme veyahut da bir yemek ve gıdalar üzerinde de e, biraz söz söylemek istiyoruz tartışmak istiyoruz. Bunları kendine dert edinen uzmanlar aslında yer almasını istiyoruz. E, bu mutfak ama hani bir bir araya geliş olmadığında da serginin bir parçası olarak yer alacak. Orada farklı şeyler keşfedebileceğiz. Farklı objeler, nesneler görebileceğiz. Belki de kullanabileceğiz. Biraz daha... Gıda etrafında dönen konuları dert edinen projeler yer alacak ee, sırf bir mutfak olmayacak öyle diyebilirim daha hareket halinde sürekli kendini tekrar değiştiren ve tekrar yorumlayan e, yeni empati yolları arayan bir alan olarak tarifleyebiliriz. Yani hem yemeklerin hem fikirlerin ve empatilerin piştiği demeldiği <gülüyor> evet. bir mutfak olacak gibi görünüyor. Evet. E, Mariana hep şey diyor hani dilimizi sırf e, tatmak için değil e, bir sohbet için de yeni tanışmak için de bir araya gelmek için de kullanıyor olacağız. O zaman tencereleri tavaları hazırlıyoruz değil mi? Tabii ki. Eylül doğru. <gülüyor> Aynen. E, ya yani daha performatif belki de düşünebiliriz bu mutfak etrafında. Hı -hı. E, gerçekten hani bir aile bir araya geldiğinde bir sofra etrafında bir sohbet kurduğunda o da ayrı bir performans bir dinamiği var bir ilişki kurma hali var. Bunları sorgulayabileceğimiz daha geniş çapta düşünebileceğimiz bir ortam olacağını hayal ediyorum ben kendimce. Tabii ki bunları hepsini daha konuşuyoruz. Evet. Ve Ocak ayında senin de dediğin gibi bir açık çağrı yapmak istiyoruz. Hem buraya program anlamında katkı sağlamak isteyen hem belki bu nesneler nedir bu nesneleri tekrar düşünebileceğimiz bir açık çağrı olabilecek ama detaylarını şu an çalışıyoruz o yüzden net bir şey söyleyemiyorum takipte kalmanızı tavsiye ediyorum sevgili Denizova 10 Aralık'taki basın toplantısından sonra taze tazeyken sıcakken daha henüz gündem gelip bizimle paylaşıyor bu sırada kendisinden ipuçlarını alıyoruz o yüzden <gülüyor> takipte kalınız lütfen önümüzdeki süreçte de Ocak ayında Açık Çağrı'nın yayımlanmasının ardından da tabii ki Açık Mimarlık'ta bunun detaylarını sevgili dinleyicilerle paylaşırız bu anlamda ben şunu, şunu da sormak ya da değinmek istiyorum Mariana Pestan'a kendi pratiğinde de yerelde neler olduğu ile ilgili ya da baskın bakış açısından farklı orada üretilenlerle de çok işli dışlı olan bir insan. Ve özellikle Hı -hı. bu BNL kapsamında da yerelde olup bitenlerle ilgili çeşitli işbirlikleri kurulacağı ya da baskın olan batının düşüncesinden Hı -hı. ziyade güneyin ya da doğunun ilhamlarından yola çıkan gibi çok güzel böyle tabirlerinde olduğu bir yaklaşım da aslında evet. kavramsal çerçevede vardı. Hani belki bu neler olacak diye sürprizli bir takım. Yani bununla ilgili ya. bir ipucu veremeyeceğim ama şu an e, şunu diyebilirim. Çok geniş kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Yani kendisi zaten bu konu üzerinde çalıştığı için çok rahatlıkla söyleyebilirim ki e, farklı insanlarla bir araya gelişlerimiz oluyor. E, hiç tanımadığımız alanlarda insanlarla konuşmayı e, özen gösteriyoruz. Yani bu anlamda temayı duyup da farklı e, coğrafyalardan, farklı alanlardan bu konuyu e, yakın buldukları ve bizim fikrimizi açabilecek yeni bir şeyler katabileceklerini düşünenler varsa lütfen bize ulaştırsınlar. Çünkü yepyeni bir alana giriyoruz ve belki bilmediğimiz konularla daha da e, tartışmayı genişletebiliriz. E, biraz tabii şey, vakit geçirilmesi gerekiyor burada kuratörümüzün. O anlamda Mart ayında kendisini bir residency'ye bekliyoruz. Bir misafir edeceğiz onu uzun bir zaman. Evet. Orada da e, hayalimizde biraz daha İstanbul'un dışına çıkmak var. İstanbul'un dışında olan düşünürlerle ve pratisyenlerle bir araya gelip kendi perspektifimizi de biraz değiştirmek istiyoruz. Bunu bir önceki bir Biennale'de, Yanboğul'un da biraz yapma şansımız oldu. Ee, bakalım bu sefer başka yörelere, başka <gülüyor> şehirlere, başka pratiklere bakmak istiyoruz. Ee, yani tabii ki de her zaman, her Biennale'de eksik oluşuyor, eksiklerimiz oluyor. Bunları şöyle tarifleyeyim, eksik. Yani negatif anlamda söylemiyorum ama hani daha üzerinde çalışabilecek alan kalıyor. Yani evet. bu anlamda bienal bir temanın bir sonucu değil, bir bitiş noktası değil. Yeni bir pencere açacağı, yeni tartışmalara kucak açacağı bir platform olarak da görmek gerekiyor. Bizden sonra da bu bienalden sonra da devam etmesi gereken birçok şey olacaktır. Ve belki kuratörümüz bir dakika ben şimdi bu konuyla bir süre ilgilenmek istemiyorum deyip ama bir noktada yine hayatında devam eden pratinde devam eden bir şey olduğu için farklı bir yerden yakalayabilir ve devam edebilir. Yani ge, yani geriye baktığımızda son 4 bienalde dedi. Hep böyle kurgu birbirini tamamlıyor bir konu konuyu açıyor evet. onun üstüne kurguluyor hatta e, bir takım e, tasarımcılar veyahut da düşünürler biennallerde tekrar ortaya çıkıyor tekrar bir iş yapıyorlar tartışmanın bir parçası oluyorlar böyle organik bir şekilde yuvarlana, yuvarlana kar kartopu gibi biraz büyüyor diye diye tarifleyebilirim. Evet aslında bu BNL onu söyleyecektim. Beşinci İstanbul Tasarım BNL'i empatiye dönüş birden fazlası için tasarım dedik. BNL'in kendi yapısını da yeni ilişkilenme biçimleri anlamında değerlendireceğiniz bir süreç olacağına dair ben bir ipucu aldım senin sözlerinden. Ama zaten düşündüğümüz zaman mesela bir önceki İstanbul Tasarım BNL'i okullar ile bunun kendi içinde... ...paydaş oldukları, müşterek oldukları çok fazla düşünce noktası var. Bir yandan Beatrice Colomine ve Mark Wigley'in mesela 3. İstanbul Tasarım Biennale'ine baktığımız zaman biz insan mıyız? Benzer kaygılar ya da benzer belki bakış açıları yine bir ortaklıkta buluştuklarını görüyoruz. Yine belki 2. İstanbul Tasarım Biennale ile çeşitli ortaklıklar yakalamak mümkün. Bu böyle kendi içinde de konuşanlar bir... Konuşan bir topluluk gibi oldu bütün İstanbul Tasarım Yenerleri böyle baktığımız zaman. Gündemi de takip edebildiğimiz, devrin endişelerini de takip edebildiğimiz böyle. Evet o hani e, kitle veyahut da o e, bir araya gelenlerin sürekli genişlemesini <gülüyor> sağlamak gerekiyor. E, ve yeni insanların katılıp tartışmayı farklılaştırması gerekiyor. Bunun için de sürekli aslında iletişim halinde olmak dışında başka bir şansımız yok. Ve hani... E, ...şu çok güzel tartışmalar açıyor... ...bir dakika ya ben böyle hiç düşünmüyorum... ...bu konun böyle tartışılması gerekiyor... ...veyahut da bu açıdan hiç bakmadınız ...bu çok zenginleştiriyor ve... ...aslında konunun belki hiç düşünmediğimiz... ...bir noktaya gitmesini sağlayabiliyor... ...ve daha da güzel tartışmalar ortaya çıkıyor... ...ve kesinlikle yani... Umarım bir sonraki yani daha beşinciyi yapmadan altıncıyı düşünüyoruz. <gülüyor> Altınçıda da yine tekrar kolun üstüne koyduğumuz ve ekipleri genişlettiğimiz bir tartışmayı genişlettiğimiz bir biyener olur. Belki şey de eklemek lazım yani ekibimizde sürekli değişen yardımcı kuratörler, sergi hı hı. tasarımcısı, grafik tasarımcılar var. Bunlar da her seferinde başka bir perspektif, başka bir okuma bize getiriyorlar. Ee, yeni fikirler, yeni düşünce bi biçimleri, yeni çalışma pratikleri bize getiriyorlar. O anlamda bizim öğrenme sürecimiz hiç bitmiyor. O çok güzel bir şey. Ee, önümüzdeki dönem. Bili Muraben aslında yardımcı kuratörü olarak ve editoryal tarafta bize destek verecek. Yine Sumitra Upam kuratörlerimizden bir tanesi olacak. Daha programlar tarafında Marianna ile beraber çalışıyor olacak. Bu sene daha önce 2. Tasarım Yeneri'nde beraber çalıştığımız iki insan tekrar hayatımıza giriyor. Future Anecdotes bizimle beraber olacak. Can Altay ve Aslı Altay'ın beraber, ekibiyle beraber... Sergi tasarımı ele alacağı bir sergi bizi bekliyor. Bir de adını çok zor söylüyorum. Umarım yarısı bile doğruysa çok mutlu olur. Maria Joao Macedo diye bir grafik tasarımcımız bizimle olacak önümüzdeki tem. Kendisi Porto'da yaşıyor. Yine genç kadın tasarımcılardan <gülüyor> diyebilirim. Bu ara kadın ağırlıklı bir evet. <gülüyor> ekip olarak ilerliyoruz yine. Böyle bu yardımcı küratör Billy Muraben de çok ilginç pratiği olan bir insan. Evet. Yani yayın üretme anlamında, editörler içerik üretme anlamında, eleştirel metinler çıkarma evet. anlamında da dinleyicilere onun ürettiklerine bakması notunda düşmüş olalım. Bu Sumatra Kesinlikle. Upam da kendi pratiğinde özellikle kamusal programlar üzerine halen çalışmaya devam ediyordu benim en son takip ettiğim evet. kadarıyla. O anlamda da böyle bir voltran oluşacak gibi görünüyor 5. İstanbul Tasarım <gülüyor> Bienali'nde diyelim. Peki ben önümüzdeki süreci de merak ediyorum. Az önce sen hızlıca bir değindin ama dinleyicilerimiz aşina olmayabilir. Onun üzerinden tekrar geç, geçelim. Bu basın toplantıları ve sergi arasında bir yandan da sizin epey yoğun bir seyahat bağlantılar kurma ya da buradaki çeşitli üretim mekanizmalarını çalıştırma döneminiz oluyor. Hı hı. Yani Bologna geldiğinde siz diğer diğer gezerek mimar okullarına gittiniz. <gülüyor> evet. Atölyeleri gezdiniz. Evet. Çeşitli Türkiye'nin her yerindeki şehirlere gitmeye çalıştınız ve ilişkiler kurmaya çalıştınız. Hatta sonra o fotoğraflar bir kitap olarak da yayımlanmıştı. Sonrasında oradaki görseller bir yandan böyle de bir kendi mutfak süreci oluyor. Böyle seyahatlerde evet. olmaya devam edecek gibi bir ipucu da verdi şimdi de Evet onu yani yapmak istiyoruz. Zaten son bir yerden bu yana biraz daha böyle e, hikayelerimizi topladığımız, pratikleri to farklı insanların pratiklerini topladığımız böyle küçük bir blogumuz oluştu web sitemizde. Orada hep e, bizi de çok e, yeni diyarlara taşıyacak, yeni konular açacak e, yazılar yer vermeye çalışıyoruz. Veya insanlarla tanıştığımızda onları takipçilerimizde ve seyircilerimizle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Çünkü oradan başka şeyler oluşmaya başlıyor. Biri o yazıyı okuyor diyor ki bakın benim de böyle bir çalıştığım bir yalan var. Hiç bunu araştırdığımızı hop biz gidiyoruz orada bakıyoruz. Yani bu bizim genelde bütün araştırma sürecimizin sonunda belki beş tane veyahut on tane proje yer alıyorsa ama aklımızdan yüz kişi geçiyor ve yüz kişiyle tanışmış oluyoruz. Onlarla bir sonraki sene veyahut başka bir... ...alanda tekrar karşılaşabiliyoruz... ...o an çok verimli ve hala... E, ...dijital dünya bu kadar gelişmiş olsa da... ...bir yere gidip, stüdyoya gidip, bir atölyeye gidip... ...orada canlı... E, ...olanla biteni yaşamak... ...ve o ilişkiyi kurabilmek... ...çok güzel bir his... ...ve farklı bağlar ve ilişkiler kurmamıza... ...sebep oluyor... Zaten sizin tasarım yeniliği olarak dört seferdir, hadi beş diyelim. <gülüyor> Esas endişelerinizden biri de buradaki aslında insanları bir araya getirmek. Buradaki atölyelerde <gülüyor> başka türlü birliktelikler, başka türlü üretimlere vesile olmak diyelim. Hani Çeşitli evet. kamusal programlarla, atölyelerle bunu hep teşvik etmeye çalışıyorsunuz buradaki dinamiklere. Bir dinamik de sizin katmanız anlamında. Bu da herhalde bu şekilde devam ediyor olacak 5. İstanbul Tasarım Biyeneli'nde evet. empatiye dönerek. Evet empatiye dönerek. Yani çok güzel söyledin aslında biz bir şey vesile olmak istiyoruz. Yani Tasarım Biyeneli olan şey değil de Tasarım Biyeneli'nden ortaya çıkabilecek şeyler aslında daha önemli olan şeyler bu anlamda. Hani devam edenler birbiriyle bağlantı kuranlar. Uzun vadede devam eden ilişkiler. Bugün olmasa yarın başka bir şey ortaya çıkacak. Tasarım Biyeneli bir pencere açıyor bir platform yaratıyor ve ondan sonra bir belki ufak bir komite oluşmasını sağlıyor. Oradan çıkacak, devam edecek şeyler çok değerli. Peki bu 5 İstanbul Tasarım Bienalini yılın da kapanış programını yapıyorken sürenin sonunda belki böyle bir yıl sonuna mesajın var mı? Evrene doğru bırakacağımız, <gülüyor> evrene doğru bakacağız. Ya bir kere e biz çok kanlı canlı bir ekibiz ve herhangi bir düşünceniz varsa tasarım bir uyabilecek lütfen bizi bulun ve bizimle empati kurun <gülüyor> bilmiyorum buradan söylemek doğru olabilir mi ama bir yerimize destek olmak isteyenler varsa kafamıza açık onu da buradan söylemiş olayım zor bir sene bizi bekliyor 2020 herkes tarafından çok zor tarifleniyor O yüzden empati kurmamız Gerekiyor her anlamda. Umarım hepimiz için kolay su gibi akan güzel bir sene olur. Evet güzel dilekleri sevgili Deniz Ova ile birlikte 2019 yılının son programında gerçekleştirmiş olduk. Kendisini 2020 yılında da yeni haberlerle ağırlayacağımızdan hiç şüphem yok. Görünüşe göre epey bir havadisler bizi bekliyor olacak. 26 Eylül 8 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. İstanbul Tasarım Bienali öncesinde. Kendisiyle bu programda ...10 Aralık tarihinde henüz taze taze... ...detayları basın toplantısında paylaşılan... ...Empatiye dönüş birden fazlası için... ...tasarım temasını ve... ...küratörü Mariana Pestanlı'nın... ...ve kalabalık Viener ekibinin... ...ki aslında burada saydıklarımızdan çok daha kalabalık... ...bir ekibinde emeği var... ...herkese de buradan selamlar... ...mümkün mertebe kısa süremizde bunları paylaşmaya çalıştık... ...sizin de notlarınız iletmek istedikleriniz olursa... ...bu kadar kanlı canlı bir ekibiz dedi kendisi... ...herkesin katkısına fikirlerine açık olduklarını da söylemiş olalım... Herkese senin de dediğin gibi su gibi akıp geçtiği, empati dolu, keyif dolu, mutluluk dolu, sevgi dolu bir sene diliyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri önümüzdeki senede birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim sevgili Deniz Ova bizlerle gelip paylaştığın için. Teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyicilere mutlu bir yıl diliyoruz. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere. Esprisini yapmadan programı bitiremezdim. Sevgili Barış Demirler, teşekkürler teknik masada. Ben Yağmur Yıldırım. Deniz şu anda stüdyodan <gülüyor> kaçarken herkese yılı kapatma programında veda ediyorum. Hoşça kalın, sevgiler. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.